Cinler de farklı türlerden oluşur. Cinler de insanlar gibi fırkalar, tayfeler ve gruplar halinde midir yoksa onlar tek bir fırka ve tek bir tür müdür? Hak Sübhanahu ve Taala bizlere cinlerin de tamamen insanlar gibi farklı farklı meşreplerden oluştuklarını haber vermiştir. Onlardan bazıları mümin, bazıları kafirdir. Yine onlar arasında da sünni dehli ve bidat dehli bulunmaktadır. Onlardan bazıları ise zalim, diğer bazıları ise adildir. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Gerçek şu ki bizden salih olanlar vardır ve bunun aşağısında olanlar da. Biz türlü türlü yolların fırkaları olmuşuz. Cin 11 Ayette geçen teraikul kıdet fırkaların, meşreplerin ve meyillerin farklılığından kinayedir. Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Ve elbette bizden Müslüman olanlar da var zulmedenler de. İşte Allah'a teslim olanlar artık onlar gerçeği ve doğruyu araştırıp bulanlardır. Zulmedenler ise onlar da cehennem için odun olmuşlardır. Cin 14. Buraya kadar yani Allahu Teala'nın cehennem için odun olmuşlardır ayetine kadar olan kısım cinlerin sözüdür. Surenin bundan sonra gelen kısmı ise Allahu Teala'nın Resuluna vahyettiği kendi kelamıdır. İttifak ile cumhurun görüşü böyledir. Allahu Teala'nın şeytanları yaratmasındaki hikmet nedir? İnsanları saptıran ve fitneye düşüren şeytanları Allah Sübhane ve Teala için yaratmıştır. Onların yaratılmalarının ardında bir hikmet var mıdır? Daha önce Allahu Teala'nın insanları ve cinleri yalnızca ibadet için yarattıklarını ve ibadette maksadın da tevhid olduğunu söylemiştik. Ben insanları ve cinleri yalnızca bana ibadet etmeleri için yarattım. Yani beni ibadetli birlemeleri için. Şeytanın insan için bir düşman, fitneyi düşürücü ve saptırıcı olmasına gelince kuşkusuz şeytanın yaratılışında büyük bir hikmet ve ince bir maksat vardır. Bu da yaratılanların Ondan uzaklaşmaları, ona karşı koymaları ve onu defetmeleridir. Yoksa sadrın selâmetine, niyetin halis olduğuna ve hedefin doğru olduğuna nasıl delil getirilebilir ki? Öyleyse Allahu Teala şeytanı imtihan ve fitne için yaratmıştır. Haşa, kulunun kendisine olan sevgisini öğrenmek için değil. Çünkü onun ilmi ezeli ve kadimdir. O ilmi ile her şeyi ihata etmiştir. Fakat bununla kulun kendi nefsine karşı ve kıyamet gününde mahlukatın önünde bir hüccet olmasını irade etmiştir. Allahu Teala'nın yarattıkları ve kulları için hayır irade etmesi ise bu açık ve inkar edilemeyecek bir şeydir. Hiçbir şekilde cinleri ve insanları yaratması ile çelişmez. Çünkü o yarattıklarını ve kullarını onlardan sakındırmış, ve şeytanlardan kaynaklanan tehlike kaynaklarına işaret etmiştir. Kim Allah'a itaat eder ve müminlerin yolundan yürürse şeytanın tuzaklarından, hilelerinden, gururundan ve süslü göstermelerinden korunur. Çünkü hastalığı yaratan onun ilacını da yaratmıştır ve o ilaca yönlendirip teşvik etmiş ve onun kullanılmasını emretmiştir. İsyankar ve fasık kimse ise emrolunduğundan ve onun için güzel kınanılardan yüz çevirip Allah'ın emrine muhalefet ederek yasak ve mahsurlu şeyleri işlemektedir. Bu kimse Allahu Teala'nın şeytana isyanı emretmesine rağmen onu dösted edilir. Allahu Teala şöyle buyuruyor: Ey Adem oğulları, şeytan sizleri fitneye düşürmesin. A'raf 27. Kur'an-ı Kerim açık bir şekilde şeytanın insana olan düşmanlığını bildirmiş ve onunla dostluktan şiddetle sakındırmıştır. Allahu Teala şöyle buyuruyor. Gerçek şu ki şeytan sizin düşmanınızdır. Öyleyse siz de onu düşman edinin. Fatır 6. Dipnot. Selef'ten bazıları şöyle derler. İhsanını gördükten sonra ihsanda bulunana isyan eden Düşmanlığını gördükten sonra da lanetlenmiş olana itaat eden kimse ne tuhaftır. Kuşkusuz burada açık bir biçimde şeytandan sakındırma vardır. Bu kulların Rabbinden kullarına kuvvetli bir nasihat ve yönlendirmedir. Çünkü şeytan eski ve azılı bir düşmandır. Şeytanın Ademoğluna olan kinin ve düşmanlığının emare ve alametleri ilk olarak Allahu Teala'nın Ademoğlunu oğlunu onu üstün tutmasıyla baş göstermiştir. Şeytan şu sözleriyle düşmanlığını açığa vurmuştur. Demişti ki şu bana karşı yücelttiğine bir bak. Andolsun eğer bana kıyamet gününe kadar süre tanırsan onun soyunu pek az dışında kuşkusuz kendime bağlı kılacağım. İsra 62 Lanetlenmişin sözünü bir düşün. Onun soyunu kendime bağlayacağım. Yani onları dilediğim gibi yönlendireceğim. Allah'tan, şeytanın süslü göstermelerinden ve aldatmalarından bizi korumasını diliyoruz. Şeytanın Hedefleri ve Süslü Göstermeleri Şeytanın insanı kandırma ve helaka sürüklemesinin ardındaki hedefleri nelerdir? Daha önce bahsettiğimiz üzere, şeytan insanın eski bir düşmanıdır. Onun düşmanlığı ve husumeti onda iyice yer etmiştir. Ve bu düşmanlık, Göz açıp kapama anı kadar dahi ondan ayrılmaz. Ademoğlunun hidayetini, istikametini ve yalnızca Rabbine ibadetini engellemek için şeytanın tüm yönelimlerinin ardında kin, kötülük, fesatlık ve art niyet bulunmaktadır. Kuşkusuz azılı düşman, düşmanı için hayır dilemez. Onun mutluluğundan ve rahatlılığından razı olmadığı gibi bilakis onun için şer ve eziyet diler. İşte iblisin oğlundan murat ettiği budur. Çünkü onun tek amacı onları saptırmak, tehlikeli şeylere sokmak, zarar ve hüsran çukuruna düşürmektir. Bununla birlikte itaatkar, Allah'tan korkan ve ona güvenen mümin bir kul onun aldatmalarına karşı sağlam bir kalede ve güvenli bir dayanakta olur. Allah'ın velisi olan bir kulu şeytanın aldatması ya da ondan bir şeyler elde etmesi mümkün değildir. Zira Allah'ın velayetinin iblisin velayeti ile bir arada bulunması mümkün olmaz. Kim Allah'ın velisi ise iblisin velisi olamaz. Kim de iblise veli olursa Allah'ın velisi olamaz. Kim Allah'tan yardım dilerse ona yardım eder. Kim de ondan hidayet isterse onu hidayete erdirir. Şeytanın tuzakları kulları avlamak üzere kurulmuştur. Kim kötülüklere karşı nefsini koruma altına almaz ise avlanmaya müsait hedef haline gelir ve onun avlanılması ve ele geçirilmesi çok kolay olacaktır. Zira iblisin tuzakları sağlamdır. Ondan ancak Allah'ın yardımına ve lütfuna sıkı sıkıya bağlananlar kurtulabilir. Allahu Teala şöyle buyuruyor: Şeytanın misali gibi çünkü insana inkar et dedi. İnkar edince de gerçek şu ki ben senden uzağım dedi. Şeytanın sürekli ve durmaksızın Rabbine şürp koşması için insanın ardında dolaşması bir an bile ondan ayrılmayan bir tutkudur. Bunu İmam Müslim sahihinde İyad bin Himar'dan rivayet etmiştir. Nebi Aleyhisselam bir gün hutbesinde şöyle dedi. Ey insanlar Allahu Teala bana bugünümde sizlere bana öğrettiği ve sizin bilmediğiniz şeyleri öğretmemi emretti. Kulumun gafil olduğu her şey ona helaldir. Muhakkak ki ben kullarımın hepsini hanifler olarak yarattım. Şeytanlar onlara geldiler de dinlerinden döndürdüler. Ve hiçbir delil indirmediğim halde bana şirk koşmalarını emrettiler. Müslim. Şeytan avını yakalayamayıp cürümlerin en büyüğü ve helaka götürenlerin en tehlikesi olan şirke sokamadığı zaman onu masiyetlere, günahlara ve şehvetlere sürükleyecektir. Birincisinden kurtulan ikincisine düşecektir. Allahu Teala şöyle o buyuruyor. O size yalnızca kötülüğü, çirkin, hayasızlığı ve Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri söylemenizi emreder. Bakara 169. Dipnot: Taberi tefsirine müracaat edilebilir. Şeytanın velilerine emretmesi Allah'ın helal kıldıklarını haram Haram kıldıklarını ise helal kılması ve Allahu Teala'nın tabi olunmasını emrettiklerinin muhalefetini emretmesidir. Sonra şeytan Allah'a ibadetten ve onu tevhidden engeller. Onlara saptırmak için mutlaka senin dost doğru yolunda oturacağım. Sonra muhakkak onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından sokulacağım. Çoğunu şükredici bulamayacaksın. Araf 16 17. Dipnot. i̇bn Abbas şöyle der. Kul ile Allahu Teala'nın rahmeti arasına giremeyeceğinden dolayı üstlerinden gelemez. Taberi tefsirinden. İçerisine hiçbir şüphenin, yorumun ya da tahminin giremeyeceği genel kaydı şudur. Şeytana yapılan her itaat, Allah'a yapılan bir muhalefet ve isyandır. İsyankar ve fasık olan insanlar ve cinler aralarında bir sevgi ve dostluk oluşur. Bazen bu sevgi o kadar ileri gider ki ibadet derecesine yükselir. Allahu Teala şöyle buyuruyor. O gün onların hepsini bir arada toplayacak. Sonra meleklere diyecek ki size tapanlar bunlar mıydı? Melekler derler ki sen yücesin. Bizim velimiz sensin. Onlar değil. Hayır onlar cinlere tapıyorlardı. Sebe 4041 Dipnot Soru ve cevaptan amaçlanan müşrikleri azarlama ve paylamadır. İmam Taberi şöyle der. Onların birçokları cinleri tasdik eder ve onların Allah'ın kızları olduklarını iddia ederlerdi. Allahu Teala onların söylediklerinin yüce ve münezzehtir. Ayetteki istifhan müşrikleri kınama ve azarlama içindir. Yine bu cümledeki hitabın meleklere olduğu ve kafirleri kınamak için geldiği söylenmiştir. Kuşkusuz Cinlerin kışkırtmaları hiçbir zaman durmaz. Bu vazifesini yerine getirmede onun yardımcıları, taraftarları ve destekçileri vardır. Onlardan güç getirdiklerini sesinle sarsıntıya uğrat. Atlıların ve yayalarınla onların üstüne yaygara kopar. Mallarda ve çocuklarda onlara ortak ol ve onlara çeşitli vaatlerde, vaatlerde bulun. Şeytan onlara aldatmadan başka bir şey vaat etmez. İsra 64. Ayette geçen istefseze kelimesi korkutma anlamındadır. Ricil ise yaya anlamındadır. Mallarda onlara ortak ol demek, masiyetlerde harcamalarını sağlayarak onlara ortak ol demektir. Evlatlarda ortak ol ise zina ile olur. Yine şeytanın insanlardan olan öyle dostları vardır ki, onun görevini insanlar arasında şerri yayarak en iyi şekilde yerine getirebilirler. Allahu Teala şöyle buyuruyor. Kim Allah'ı bırakıp da şeytanı veli edinirse kuşkusuz o apaçık bir hüsrana uğramıştır. Nisa 119 Yine kafirlerin velileri ise tağuttur. Onları nurdan karanlıklara çıkarırlar. İşte onlar ateşin halkıdırlar. Onda süresiz kalacaklardır. Bakara 257. Başka bir ayette ise şöyle buyurmaktadır. Gerçekten şeytanlar sizinle mücadele etmeleri için kendi dostlarına gizli çağrılarda bulunurlar. Onlara itaat ederseniz şüphesiz siz de müşriklersiniz. En'am 121. Karin Bizlerden her insanın bir karini yanındaki şeytanı olduğunu biliyoruz. Bu karin bazen müslüman olduğu gibi bazen de müslüman olmuyor. Karin ve oynadığı rol nedir? Evet, erkek olsun, kadın olsun, bizlerden her bir ferdin yanında bir karini vardır. Bu cinlerden bir şeytandır. İmam Müsli'nin sahihinde ve İmam Ahmet'in müsnedinde rivayet ettiklerine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizlerden her bir kimsenin yanına cinlerden bir karin ve meleklerden bir karin tevkil edilmiştir. Sahabeler, Sanadımı ey Allah'ın Resulü dediler. Resulullah bana da ancak Allahu Teala onun hakkında bana yardım etti ve Müslüman oldu. Bana hayırdan başka bir şey emretmiyor. Sahih-i Müslim 2167, Müsned İmam Ahmed 1. cilt 385. Görevlendirilen bu karin hiçbir zaman görevlendirildiği kimseden ayrılmaz. Ayşe radıyallahu anhadan rivayet olunduğuna göre şöyle demiştir. Bir gecene bir aleyhisselam yanımdan ayrıldı. Ben de onu kıskanmıştım. Yanıma geldi benim ne yaptığımı gördü ve neyin var ey Ayşe kıskandın mı dedi. Ben de bana ne oluyor ki benim gibi birisi senin gibi birisini kıskanmasın dedim. Resulullah şeytanın mı geldi dedi. Ben ey Allah'ın Resulü benimle beraber şeytan mı var dedim. Resulullah evet dedi. Ben ey Allah'ın Resulü seninle de mi var dedim. Resulullah evet fakat Rabbim onun hakkında bana yardım etti ve Müslüman oldu dedi. Sahih-i 2168 Allahu Teala şöyle buyuruyor. Kim Rahman'ın zikrini görmezlikten gelirse biz ona bir şeytan musallat ederiz. Artık bu onun ayrılmaz arkadaşıdır. Zuhruf 36 Başka bir ayette ise şöyle buyurmaktadır. Biz onlara yakın arkadaşlar kıldık. Onlar önlerinde ve arkalarında olanı kendilerine süslediler. Fussilet 25 Dipnot Bu arkadaşları onlara kötü amellerini, hali hazırdaki ve gelecekteki işleyecekleri rezillikleri güzel gösterdiler. Onlar da kendilerini ancak muhsinlerden zannettiler. Bu açıklama için İbni Kesir tefsirinin muhtasarına bakılabilir. Bundan dolayı insanın amelinin güzel ve hoş makbul olduğunu Ya da olmadığını anlaması kolaydır. Nefsinden razı ve hoşnut olan Mahzul ve fitneye düşmüştür ya da buna yakın bir durumdadır. Nefsini idham eden Eksikliklerine yakınıp Bunlardan dolayı Endişelenen Ve korkan kimse ise Rıza ve bağışlanma tarafındadır. Bu kimse Hakka ve doğruya daha layık ve hakkında daha ümit var olan bir kimsedir. Şeytanın yolları ve giriş yerleri. Şeytanın beşer nefsine yolları ve giriş yerleri vardır. Onlardan korunabilmemiz için bu yolları nasıl öğrenebiliriz? Evet, şeytanın insan nefsine girebileceği birçok girişleri, yolları ve kapıları vardır. Bu yolla sahibine musallat olur ve onu istila eder. Birincisi azgın ve çirkin olan Batılı güzel ve makbul bir surette gösterip nefsi emellerle boğmasıdır. O güzeli çirkin, çirkini ise güzel gösterir. Allahu Teala şöyle buyuruyor. De ki amelleri açısından en çok ziyana uğrayanları size haber verelim mi? Onlar o kimselerdir ki dünya hayatında yaptıkları boşa gitmiştir. Üstelik kendilerinin muhakkak iyi yaptıklarını zannederler. Kef 103-104 Başka bir ayette ise muhakkak bunlar onları doğru yoldan alıkoyarlar ve onlar da kendilerinin hidayette olduklarını sanırlar. Zuhruf 37 Dipnot Bu kandırmaları sebebiyledir. Şöyle ki, hidayet ile sapıklık arasını ayırt edemediklerinden, müminlerin yolundan başka yollarda yürürler. Aynı zamanda da, Dosdoğru yolda ve hak üzere olmadıkları halde böyle olduklarını zannetmeleriyle vehimler içerisinde yüzerler. Bazen şeytan insanın nefsine yalan vaat, aldatmaca, batıl ve uydurma temennilerle de girebilir. allah Teala şöyle buyuruyor. Şeytan onlara vaatlerde bulunur. Olmayacak kuruntulara düşürür. Oysa şeytan onlara kendilerini aldatmaktan başka bir şey vaat etmez. Nisa 120 Şeytanın velilerini zafer, galibiyet, üstün olma ve rahata kavuşma temennileriyle ile vaatlerde bulunup insanları aldattıktan sonra onlardan yüz çevirip kınayarak onlara ardını dönmesinin en kuvvetli delili herhalde allah Teala'nın şu ayetidir. Hani şeytan onlara yaptıklarını süslemiş ve şöyle demişti. Bugün insanlardan sizi yenilebilecek yoktur. Ben de muhakkak sizin yardımcınızım. İki ordu birbirini görünce de iki topu üzerine gerisin geri kaçarak benim sizinle hiçbir ilişkim yok. Gerçekten ben sizin göremeyeceklerinizi görüyorum. Enfal 48 Dipnot İbni Kesir şöyle der. Allah düşmanı şeytan yalan söyledi. Çünkü o da kuvvetinin ve savunmasının olmadığını biliyordu. Son sözlerini ise melekleri gördüğünde söylemiştir. O aynı şekilde inkarcı zenginleri de küfürlerini ve inkarlarını daha da artırmaya davet etmektedir. Şayet Rabbime döndürülecek olsam dahi elbette döneceğim yer itibariyle bundan daha hayırlısını bulurum. Keyf 36. Bu kimse büyülenmiş ve kandırılmış bir kimsedir. Sonra şeytan insanı saptırmak için başka bir yola daha başvurur ki bu da insanı kuşatan unutmadır. Çoğu kez unutma, ister dünyevi olsun, ister uhrevi, insanın birçok menfaat ve yararları kaçırmasına neden olur. Allahu Teala şöyle buyuruyor. Eğer şeytan sana unutturursa artık hatırladıktan sonra o zalimler topluluğu ile oturma. En'am 68 Adem Aleyhisselam beşerden ilk unutan kimseydi. Andolsun olsun ki biz daha önce Adem'e vahyetmiştik. Fakat o unuttu. Biz onu azimli bulmadık. Taha 115. Musa aleyhisselamın arkadaşı da balığı unutmasını şeytana dayandırmaktadır. Gördün mü o kayaya sığındığımız zaman doğrusu ben balığı unutmuşum. Onu bana şeytandan başkası unutturmadı. Keyf 64. Yusuf bin Yakup aleyhisselamın rüyasını yorumladığı ve serbest bırakılmasıyla müjdelendiği zaman zindan arkadaşına zindandan çıktıktan sonra Tekrar kralın hizmetine döndüğünde krala durumunu bildirilmesini söylemişti. Fakat şeytan o insana bunu unutturmuştu. Netice olarak Yusuf aleyhisselam bu unutmanın bedelini zindanda senelerce kalarak ödemiştir. Yusuf iki zindan arkadaşından kurtulacağını bildiği kimseye dedi ki Beni efendinin yanında an. Fakat şeytan ona kendisini efendisinin yanında anmasını unutturdu. Bu yüzden daha nice yıllar zindanda kaldı. Yusuf 42. Alimler şöyle der: Ayette geçen Bid-asinin nice yıllar 1 ila 9 sene arasındadır. Ebu Ubeyde şöyle der: 1 ila 4 sene arasındadır. Şeytanın adama unutturması Allahu Teala'nın kaderinin dışında bir şey değildir. Eğer Allah bundan başka bir şey irade etmiş olsaydı o olurdu. Ama Yusuf aleyhisselam yaratıcıya sığınmayı terk edip mahluktan yardım istediğinden dolayı bunu seçmiştir. Dipnot Bu bazı müfessirlerin görüşüdür. Denildi ki Yakub aleyhisselam 7 sene belada Yusuf aleyhisselam da 7 sene zindanda kalmıştır. Şeytan sürekli olarak müminleri askerleri yardımcıları ve taraftarları ile korkutmaya çalışır. Kur'an-ı Kerim şeytanın hilesini, tuzaklarını ve içinin çirkinliğini açığa çıkarmak için bunları bizlere haber vermiştir. Bu şeytandır. Ancak kendi dostlarını korkutur. Eğer müminlerseniz onlardan korkmayın. Benden korkun. Ali İmran 175 Bahru'l-Muhit'in sahibi şöyle der. Onun vesvesesinden, aldatmasından ve insanın içine tedirginlik salmasından doğduğu için korkutma şeytana nispet edilmiştir. Buradaki şeytandan kastedilen ise Nuaym bin Mesud el-Eş'aidir. Ebu Süfyan onu Müslümanları yavaşlatması, güçlerini dağıtması, aralarında korku ve tedirginlik yayması için Medine'ye göndermişti. Şeytan insanlar arasındaki içki, kumar, dikili taşlar ve fal okları ile düşmanlık ve buz oluşturur. Allahu Teala şöyle buyuruyor. Ey iman edenler, şarap, kumar, putlar ve fal okları şeytanın pis işlerindendir. Artık bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Muhakkak şeytan içki ve kumarla aranıza düşmanlık ve kin bırakmak, sizi Allah'a anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz değil mi? Mayde 90-91 Dipnot Bahran sahibi şöyledir: Allahu Teala içki ve kumarda iki zarar zikretmiştir. Dünyevi ve uhrevi zarar. Dünyevi olana gelince içki şer ve kini uyandırır ve içeni yalnızlığa iter. Kumar ise kumar oynayan kimse hiçbir şeyi kalmayana kadar kumar oynamasına devam eder. Dini olan zarara gelince içki zevkin ve sarhoşluğun verdiği coşku ile zikirden ve namazdan alıkoyar. Kumar ise ister yensin, ister de mağlup olsun, kişiyi Allah'ı zikirden alıkoyar. Sonra şeytanın en fazla nüfuz ettiği kapılardan biri de kuşkusuz sihir ve şeytanlar vasıtası ile sihir öğretmedir. Kur'an-ı Kerim insanlara sihir öğrettiklerinden dolayı şeytanları kafirlikle nitelendirmiştir. Çünkü sihri öğrenme ve öğretme dosdoğru olan yoldan ayrılmadır. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Şeytanların Süleyman'ın mülkü aleyhine uydurdukları şeylere uydular. Halbuki Süleyman kafir olmadı. Fakat şeytanlar kafir oldular. İnsanlara büyüyü ve Babil'deki iki meleğe Harut ve Marut'a indirilen şeyleri öğretiyorlardı. Halbuki o iki melek biz ancak imtihan için gönderilmişiz. Sakın büyü yapıp da küfre girme demedikçe kimseye büyü öğretmezlerdi. İşte halk ikisinden kendisi ile kocası ile karısının arasını ayıracak şeyler öğrenirlerdi. Allah'ın izni olmadıkça onunla hiçbir kimseye zarar verebilecek değillerdi. Onlar ise kendilerine zarar verecek ve fayda sağlamayacak şeyleri öğreniyorlardı. Andolsun ki onlar büyüyü satın alan kimsenin ahirette bir nasibi olmadığını muhakkak biliyorlardı. Keşke onlar sihri öğrenmekle Kendilerini cidden kötü bir şeye karşılık satmış olduklarını bilmiş olsalardı. Bakara 102 Cinlerin evlenmeleri ve üremeleri Cinler de evlenip türerler mi? Eğer böyle bir şey varsa bunun delili nedir? Evet, cinler de evlenirler ve çoğalırlar. Allahu Teala şöyle buyuruyor. Bunlardan evvel ne bir insanın ne bir cinin asla dokunmadığı. Rahman 56 bu ayetin cinlerin de evlenebileceğinin delili olduğu söylenmiştir. Çünkü ayette geçen tams kelimesi bekareti bozma anlamına gelir. Onlar da bu mümkün olduğuna göre bu evlenmenin de olduğunun bir delilidir. Allahu Teala şöyle buyuruyor: Onlar sizin düşmanınızken siz beni bırakıp da onu ve onun soyunu veliler mi ediniyorsunuz? Kef elle. Soyun ve zürriyetin oluşması için evlenmenin dokunmanın ve ilişkinin olması gereklidir. Bunun böyle olduğunun başka bir delili ise alimlerin Allahu Teala'nın şu ayetinden cinlerin de evlendiğini istinbat etmeleridir. Yerin bitirdiklerinden, nefislerinden ve bilmedikleri nice şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah münezzehtir. Yasin 36. Dipnot. İbn Kuteybe buradaki ezvac'dan maksadın cinler olduğunu söylemiştir. Kurtubi tefsirine bakılabilir. Bu Allahu Teala'nın şu sözünün bir benzeridir. Her şeyden iki çift yarattık. Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gönderilmeden önce cinlerin peygamberlere. Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gönderilmeden evvel hiçbir cinlere Resul ve peygamber gönderilmiş midir? Evet. Selef ve halef olarak İslam ümmetinin alimleri peygamberimizden önce cinlere insanlardan resuller gönderildiği hususunda icma etmişlerdir. Ve onlara kendilerinden yani cinlerden hiçbir resul ya da nebi gönderilmemiştir. Bu hiç kimsenin karşı çıkmadığı cumhur ulemanın görüşüdür. Aynı zamanda bu görüş İbni Abbas, İbni Cureyç, Mücahit, Ebu Ubeyde, kelbi, vahidi ve diğerlerinden de naklonulmuştur. Dahaka cinler hakkında soru soruldu. Pey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gönderilmeden önce onların peygamberleri var mıydı? Dahak Allahu Teala'nın şu sözünü duymadınız mı? Ey cin ve insan topluluğu, içinizden size ayetlerimizi okuyan, bugününüzün gelip çatacağını bildirip sizi uyaran peygamberler gelmedi mi? En'am 130. Bununla kastedilen insanlardan ve cinlerden bazı elçilerin evet diyecekleridir. Sonra İbn Hazm ez-Zahiri şöyle demiştir: Muhammed Aleyhisselam'dan önce cinlere insanlardan asla bir peygamber gönderilmemiştir. Daha önceleri peygamberler sadece kendi kavimine gönderilirdi. İbn Hazm Muhammed Aleyhisselam gönderilmeden evvel cinlerin resullerinin kendi aralarından gönderildiği görüşüne meyil etmiştir. İbn Abbas, İbni Cüreyc, Mücahid ve Ebu Ubeyde gibi selef'ten bazılarından naklonunduğuna göre insanlardan olan Resulullah Aleyhisselam cinlerden bazı kavim ve tayfelerinde resulüdür. Cinlerin resulleri ise Allah tarafından görevlendirilen resuller değillerdir. Allahu Teala onları yeryüzüne göndermiştir. Onlar da beşerden ve insandan olan Allah'ın Resullerinin kelamını işittikten sonra uyarmak için cinlerden olan kavimlerine dönmüşlerdir. Bize göre bu görüşlerin en uygunu ve en tercihe şayan olanıdır. En doğrusunu Yüce Allah bilir.